Necasetlerin izalesi ve açıklaması hakkındaki vakit. ibn Malik Enes Suyla sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. içkiden sirke yapılabilir mi diye Sirke edinilebilir mi? O şeyden şimdi, sirke yapılabilir mi ayrı, edinilebilir mi ayrı? Evet. قَالَ Dedi ki hayır. اَخْرَجَكُمْ Müslüman. Evet. Şimdi normalde e, eski zamanda mesela e, içki haram kılındıktan sonra, Allah Azze ve Celle içki haram kıldıktan sonra biliyorsunuz ayet-i kerimede dedi ki buhu. Ondan uzak durunuz e, diye. Tabi içki mesela nasıl ki bugün alkol, birçok şeyde kullanılıyorsa, işte kullanılan malzemelerde kullanılıyorsa, herkese o günde birçok kullanılan malzemede alkol vardı. Mesela öyle alkol demeyelim de içki diyelim, hamur diyelim. Mesela sirke. İki şekilde içkiden sirke elde edilebiliyordu. Bir, içki ilaçlanmak suretiyle içkiden sirke elde edilebiliyordu. iki içki kendi kendine öyle bir kenarda bekleyip bir kenarda bekledikten sonra kendi kendine sirkeye dönüşebiliyordu. Bekleye bekleye hani nasıl ki bazı maddeler bekleye bekleye farklı bir hal bir hale geçiş yapıyorlar. Hakeza içki de alkol de bekleye bekleye sirkeye dönüşüyordu. Şimdi tabii insanlar o gün hani böyle fabrika fabrikalar böyle gideyim bakalım bir şişe sirke alayım geleyim böyle bir durum olmadığı için soruyorlar, diyorlar yani içkiden elde edilen sirkenin durumu ne olur? Peygamber Aleyhissalatu diyor ki hayır böyle bir şey olmaz. Başka bir hadiste sünenlerde Talha diyor ki, Resulullah'a soruldu. Bir grup yetim var ya denildi. Anil eytami verithu alhamra. Yani miras olarak onlara işki kalmıştır. Hani babalardan işki kalmıştır. Bunların sirke, yapılma, sirke yapılabilir mi? Peygamber vesselam diyor ki, hayır. Yani çünkü yetimin malı dahi olsa, yetime kalan dahi olsa, ihtiyaç sahibi dahi olsa, hayır. Biz buradan anlıyoruz ki, içki e, haram olduğu gibi kendisini kullanmak. Haram olduğu gibi Onu başka bir şeyde kullanmak da aynı zamanda nedir? Onu başka bir şeyde kullanmak da aynı zamanda haramdır. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselam faydalı olan, mübah olan bir şey olan sirkede kullanılmasını yapmamıştır? İçkiden sirke elde edilmesini kabul etmemiştir. Tamam. Burada fakihler iki tane farklı görüş belirtmişler. İçkinin sirkeden, içkiden sirke elde edilmesi konusunda. Kimisi demiş ki şayet, İmam Şafi ile İmam Ahmet gibi, şayet eğer İçki ilaçlanarak sirke elde edilirse bu caiz değildir. Ama eğer kendi kendine sirkeye dönüşürse bu caizdir e, demişler. Çünkü bunda adamın yapabileceği bir şey yok. Kendi kendine sirkeye dönüşmüştür demişler. İşte İmam Marik ile İmam Ebu Hanife de ister kendi kendine dönüşsün, ister e, ilaçla dönüşsün, içkiden şeyden, e, sirke elde edilebilir demişler. Tabi bunların içerisinden racih olan hangisidir? Bunların içerisinden racih olan Allah buhu dediği için bunun her türlüsünden ne yapmaktır? Her türlüsünden uzak durmaktır. Şimdi burada ikinci bir mesele daha söz konusu. O da ne meselesi? O da alkol yani içki necis midir yoksa necis değil midir meselesi. Şimdi normalde genel olarak yaygın olan görüş, fakihlerin arasında mevcut olan görüşe göre içki necistir. Yani alkol necistir. Bu ne demek? İçerisinde alkolün hem bizzat kendisi hem içerisine alkol girmiş olan e, malzemeler aynı zamanda nedirler? Aynı zamanda necistirler. Mesela bir örnek verelim buna. Diyelim ki parfüm. Parfümün içerisinde alkol var örneğin. Bu adam aldı bu parfümü işte elbisesine sıktı mesela. Şayet biz alkol necistir dersek öyle mi? Bu adam bu elbiseyle ne yapamaz? Parfüm sıkmış olduğu elbiseyle veya bedeniyle veya deodonat mesela. çok çokça kullanılan şeyler. deodorantlarda ne var? Alkol var. Adam diyelim bunu vücudun herhangi bir yerine sürdü veya da sıktı mesela. Bununla namaz kılabilir mi? Şayet biz necistir dersek, bununla namaz ne yapamaz? Kılamaz. Orayı yıkaması lazım. ister elbise, ister beden. Yok necis değil dersek, o zaman bunda ne yoktur? Bunda bir beis olmaz mesela. Ha necistir dersek aynı zamanda bunu kullanmak da haram olur. Yani eğer biz buna necistir dersek bunu kullanması ne olur? Bunu kullanması da aynı zamanda haram olur. Bu sebepten dolayı işte alkol necis midir değil midir meselesine baktığımız zaman genelde fukahanın arasındaki yaygın olan görüş alkolün ne olduğudur? Alkolün necis olduğu yönündedir. Alkolün necis olduğuna dair getirilen delil nedir? Alkolün necis olduğuna dair getirilen delil اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاَجْتَنِبُ Ancak içki, kumaş falokları ve putlar. Bunlar ne dediler? Pistirler diyor Allah Azze ve Celle. Onlardan ne yapınız? Onlardan şeytanın ameli olup pistirler ve onlardan sakınınız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayet-i kerimedeki ritsun kelimesini alıp bunların necis olduğunu söylemişler. Yani içkinin özellikle hamırın necis olduğunu söylemişler. Şimdi ricis kelimesi normalde Arap lügatında müşterek olan lafızlardan. Müşterek lafız ne demekti? Birden fazla manaya gelen e, kelime demekti. Ricis kelimesi müşterek olan bir kelime. Hangi, ke hangi manalar üzerinde müşterek? Mesela azap, lanet, necaset, Pis, günah, haram, mesela bunların hepsi ricis kelimesinin delalet ettiği ne? Delalet ettiği manalardan. Şimdi biz bu ayetteki ricse necistir dediğimiz zaman biz daha önce hatırlıyorsanız demiştik ki müşterek olan bir lafız içinde topladığı manalardan herhangi birine hamledilecekse mutlaka bunun için ne lazım? Bunun için delil lazım. Çünkü sen desen ki buradaki manası necis manasıdır, öbürü hemen oradan dönüp sana diyebilir. Peki buradaki necis niye azap değil? Niye işte lanet değil? Niye günah değil? Niye haram değil de niye necis? Yani niye bu kadar mananın içinden götürdün necis manasına hamlettin? Tamam necis, ricis kelimesinin manalarındandır. Ama başka manalara da geliyor yani niye sen götürdün? ve buna hamlettin. Ondan dolayı daha önce de söylediğimiz gibi müşterek olan bir lafzın herhangi bir manaya hamledilebilmesi için Mutlaka elimizde ne lazım? Bir delil lazım. Şimdi biz bu delili bulamadığımız gibi, bu delili bulamadığımız gibi necis manasında kullanılmadığına dair bizzat karineler de var. Örneğin, şayet bu necisse o zaman putun kendisi de necistir, o zaman falokları da necistir, e bunu hiç kimse söylememiştir. Yani hani puta dokunduğun zaman bu necistir, gidip elni haman lazım. Mesela kimse bunu ne yapmamı söylememiş, niye? Çünkü put necis değildir. Tamam belki ona tapmak şirktir, onu bulundurmak veyahut da onu yapmak bazen şirk, bazen haram olabilir. Ama onun bizzat kendisine hissi olarak necis olduğu mesela söylenmemiştir. İki, Kur'an-ı Kerim'de ricis kelimesi farklı yerlerde kullanılmıştır ama hiçbirinde necis manası kastedilmemiştir mesela. Yani Kur'an-ı Kerim'de şey, Allah azze ve celle ricsi o iman etmeyenlerin üzerine kılacaktır, diyor mesela. Burada kasıt nedir? Burada kasıt azaptır, öyle değil mi? Onlar şeydirler, ricistirler, necistirler, münafıklar için söylüyor. Onların varacakları yer cehennemdir, diyor mesela. Biz biliyoruz ki racih olan kafirlerin hani bizzat necis olmadıkları, manevi necis oldukları yönündendir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kullanımlarında bu manada ne yapılmamıştır? Kullanılmamıştır. Ayrıca biz selefe baktığımız zaman, Bu ayeti tefsir eden selef alimleri recis kelimesini necis manasına değil de başka manalara kullanmıştır. Mesela İbn Abbas gibi veya da başkaları gibi haram manasına, günah manasına mesela bu tip manalara kullanmışlardır. Lakin şey manasına azap veya azabı gibi mesela İbn Abbas suhud demiştir. Yani hani kızgınlık Allahu Teala'nın kızgınlığıdır, içkidir, kumardır. İşte faloklarıdır, putlardır. Allah Azze ve Celle'nin kızgınlığını celbedecek olan şeylerdir e, demiştir. E, kimse seleften bu ricse necis manasını ne yapmamışlardır? Necis manasını yüklememişlerdir. Ha, böyle olunca da otomatikmen biz o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki yaygın görüş, e, içkinin necis olduğu yönünde olsa dahi, alkolün necis olduğu yönünde olsa dahi o zaman ne değildir? Eee... Delil olarak alınan ayetin buna delaleti ne değildir? Buna delaleti açık değildir. Çünkü biz daha önce ne demiştik? Bir delilin konu hakkında iddia edilen, yapılan iddia hakkında e, salih olabilmesi için iki tane şart vardı. Değil mi? Bir sahih, bir de sarih olması lazımdı. Tamam evet belki sahihtir, Kur'an ayetlerinin hepsi bize geliş yoluyla sahihtir, hatta mütevatirdir. Lakin e, sarih olması noktasında bir problem var. Bunun necasete delaleti ne değildir? Sarih değildir. Hatta bir karine de yok. Yani bu müştereyin necasete hamledilmesine dair değil, edilmemesine dair. E, bilakis neler var, edilmemesine dair elimizde karineler var. Yine bununla beraber, içki kıl, e, haram kılındığı zaman mesela e, ne yapmıştır? İçki haram kılındığı zaman sahabeler o içkileri e, Medine'nin şeylerine boşaltmışlardır. Medine'nin sokaklarına boşaltmışlardır. Şayet eğer içki necis olmuş olsaydı, Peygamberimiz diğer necasetlerde yaptığı gibi üzerine su dökülmesini ne yapardı? Üzerine su dökülmesini emrederdi. Mesela Ahrabi e, gelip mescitte işlediği zaman Peygamberimiz nasıl bir metodu uygulamıştı? Onun üzerine su döktürmüştü. Bir kova su üzerine dökerekten o necaseti temizlemişti. O kadar içki dökülmesine rağmen, o kadar kap mesela kaplarda içkiler var. İşte ''Ya Resulallah, onu sirke yapalım mı? Hayır ne yapalım? Dökün.'' diyor. Döktükten sonra şayet o necis olmuş olsaydı o kaplarda neydi? O kaplar da necis olurdu. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam o kapların ne yapılmasını? O kapların yıkanmasını mesela şey yapardı, e, emrederdi. Yani o kapları mutlaka yıkayın, o kapları mutlaka kullanmayın e, derdi. Ama Peygamber aleyhissalâtu Vesselam böyle bir şey ne yer için, ne kaplar için böyle bir şey ne yapmıyor, böyle bir şey söylemiyor. Buradan yola çıkaraktan Allahu alem Allahu alem e, Allah'ın doğrusunu bilir. İşki ne değildir? Necis değildir. Zaten eşyalarda asıl olan nedir? Eee necis olmamasıdır. Yani temiz olmasıdır. Ta ki ne gelinceye kadar? Ta ki onun necis olduğunu beyan eden bir e, delil gelinceye kadar. Haşimi gelelim asıl en çok bu meselenin faydasına, son noktasına. Mesela diyelim içerisinde alkol olduğunu gördüğümüz şeyler içerisinde alkol olduğunu gördüğümüz maddelere gelelim. Şimdi bir, bizim bilmemiz gerekir ki şu an kullanılan alkol Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hamır değil. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hamır ne? Aklı örten ve sarhoşluk veren alkoldür. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle'nin haram kılmış olduğu alkol nedir? Aklı örten ve sarhoşluk verendir. Bugün kullanılan alkol iki türlü, birincisi bu, aynı bu Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan yani sarhoşluk veren ve aklı örten şey. Bir de ikincisi ney? İkincisi ise şey olmayan, sallardan elde edilen, öyle mi kimyasal olarak kimyasal ortamlarda elde edilen, laboratuvar ortamında elde edilen ve aklı örtmeyen şey, aklı örtmeyen alkol. Yani mesela daha hani bunların dilinde etil ve metil alkol diye. Alkolü ne yapıyorlar? Alkolü iki kısma ayırıyorlar. Ha böyle olunca onun için velev alkol necistir diyenlere göre bile herhangi bir maddenin içerisinde bu parfüm olur veya başka bir şey olur, ilaç olur vesaire herhangi bir maddenin içerisinde alkol varsa bu alkolün hangi alkol olduğuna bakmak lazım. Yani o Kur'an ı Kerim'de haram kılınan işte aklı örten ve sarhoşluk veren midir? Yoksa bu diğer şu anda elde edilen, o Kur'an-ı Kerim'de zikredilen içkiyle veya alkolle hiç alakası olmayan sadece ismi alkol olan e, kısımdan mıdır? Velev necis diyenlerin görüşüne göre bile e, diyoruz mesela. Buna ne yapılması lazım? Buna dikkat edilmesi lazım. Sonra ikinci bir e, nokta, mesela diyelim ki alkolün e, bir maddenin içerisinde olduğunu düşünelim. Yani herhangi bir maddenin içerisinde alkol olduğunu e, düşünelim. Biz normalde demiştik ki necis olan bir şey suyun içerisine düşerse racih olan azlığına ve çokluğuna bakmadan onun rengini, tadını ve kokusunu değiştirmiş mi? değiştirmemiş mi ne yapmaktır? ona bakmaktır. yani mesela sıvılara katılan alkollerde öyle mi? velev necistir dense bile onun komple necis yapabilmesi için rengini, tadını, kokusunu değiştirmesi lazım. bu daha önce neyle olur? bu daha önce içine katılan miktarla söz konusudur. Böyle bu da ancak içine katılmış olan miktarla söz konusudur. Ondan dolayı bunlara ne yapmak lazım? Bunlara dikkat etmek lazım. Bu böyle mücerris diyenlerin şeyine göre, görüşüne göre. Ama sonuç olaraktan içinde alkol olan, yani bu zikretmiş olduğumuz o Kur'an-ı Kerim'in haram kıldı, işte aklı örten vesaire. Haram olan alkol bundan şeyler. Necis olmasa dahi haramdır demesek dahi bunları kullanmamak nedir? Bunları kullanmamak evladır. Neden dolayı bunları kullanmamak evladır? Çünkü Allah azze ve celle ayetin sonunda feci buhu demiştir. Yani ondan ne yapın? Onlardan uzak durun demiştir. Ondan dolayı eğer içinde kullanılan alkol sarhoşluk veren ve alkol, aklı örten alkolse necis değildir desek de haram değildir. Bunu kullanmak desek de ama evla olan Müslümanın dini için en faziletli olan nedir? Allah azze ve celle'den uzak durun emrinden ve Peygamberimizin faydalı bir şeye dönüşümünü dahi kullanılmasını nehyetmesinden ötürü Müslümanın bunlardan ne yapmasıdır? Müslümanın bunlardan uzak durmasıdır. Hele bir de özellikle yaşadığımız, mesela şu asırda imkanların geliştiği birçok alkollü, alkollü işte, e, ürünün alternatifi de varken öyle mi? Özellikle bu kokudur, deodoranttır vesaire e, babında birçok alternatifi varken Müslümanın bunlardan ne yapması lazım? Müslümanın bunlardan elinden geldiği kadarıyla uzak durması lazım. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Bu anhu Malik zaman ki günü oldu. Emre Rasulullah Aleyhi Peygamber emretti. Fe ja la inna allaha ve la la ve la la la la la la la la evcil eşeklerin etlerinden, yemekten evcil olan Daha öncesinden demek ki ne yapıyordu? Yeniyordu sahabe tarafından. Özellikle sefer gibi yani insanların böyle açlıkla karşı karşıya kaldığı ihtiyaç olan yerlerden. Daha sonra Allah e, Rasulü sahabeye nida ettirerekten bunun ne olduğunu, bunun haram kılındığını ve bunun pis olduğunu, bunu yememeleri gerektiğini onlara ne yapmıştır? Onlara bildirmiştir. Yani eşek eti normalde nedir? Eşek eti normalde haramdır şu an için söylüyoruz şu anda. Haramdır. Allah Resulü bunu haram kılmıştır. Evet bazıları tabi bunu bir takım illetlere bağlayıp her eşek eti değil de yani işte Peygamberimiz bunu insanların merkepleri tükenmesin diye hani işte veyahut o gün işte eşekler yük çekiyordu, yük araçları azalmasın, bitmesin diye bunu böyle yaptı diyenler olsa da bu ne değildir? Bu racih değildir. Racih olan bunun illeti açık olmadığından dolayı bu sadece zandır. Katî olan kesin olan bunu haram kılanıdır. Öyle değil mi? Bu diğer illetler ise zannidir. Hani bir delile dayalı değildir. Ondan dolayı bunların her harukarda ne olmasıdır? Bunların her harukarda haram olmasıdır. Evet. Ana Aişe Aişe dedi ki Bir hadisi atlamadım mı? Khâta benâ Rasulullah. Hıh. Cebrail Amr ibn ki Rasulullah Peygamber üzerindeydi. onun omuzların üzerine Bu hadis neyin delili olur? devenin salyasının temiz olduğuna. Bir normalde mesela devenin salyasını veya artığının temiz olduğuna. Öyle değil mi? Hayvanların artıklarıyla ilgili ne demiştik? Yani hayvanlar içinde yemek veya sıvı olan bir kaba ağzını sokup ondan yedikten sonra kapta arta kalan suur dediğimizin hükmü nedir demiştik? Eti yenilirse temizdir. Eti yeniyorsa temizdir. Eti yemiyorsa nedir? Necistir. Peki bunun nereden çıkarmıştık? Delil. Delil. Et yiyeniyorsa iyi hadisinden buluyor. kulleten hadisinden. Kulleten hadisinden Demek çünkü sahabe kulleten hadisinin vurud sebebi neydi? Çünkü sahabe Resulullah'a Aleyhissalatu vesselam çölde var olan ve etrafında parçalayıcı hayvanların gezdiği sunun hükmünü sormuşlardı. Yani ondan içtikleri, onla işte e, faydalandıkları suyun hükmünü sormuşlardı. O da su iki kulle olursa pisliği kaldırmaz demişti sahabe. Ondan dolayı ne demiştik? Ondan dolayı demiş ki eti yenen hayvanların e, artıkları temiz. Eti yenmeyen hayvanların artıkları nedir? Necistir demiştik. Sadece kedi ve kedinin hükmünde olanlar, yani tavafin ve tavafat, çok evin içinde gezen veya insanların üzerine çokça dolananlar, sıkıntıyı ve meşakkatı kaldırmak için e, ne yapılmıştır? Onların hükmü istisna kılınmıştır. Demiştik, bu da eti hayvanların e, şeylerin artıklarının temiz olduğunun delillerinden bir tanesi. Evet. Alâ Aişe radiyallahu ki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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için de O da onunla hepsi namaz kılıyor idi Ve filahsillehu Müslüm'ün başka bir lafsında لَقَدْ kuntu, لَقَدْ كُمْتُوا اَحُقُقُهُ يَا بِسَنْ بِذُفُرِ مِنْ ثَوْبِهِ Beni kuru olduğu zaman onu parmaklarımla çiftiliyordum Şimdi burada e, Normalde bizim mesela babımız necaset ve necasetin izalesi burada bu meninin ne şekilde izale edileceğini anlatınca veya Hz. Ayşe'nin meni ne tür izale ederdi bunu anlatınca otomatikmen şöyle bir şey çıkıyor ortaya sanki meni necistir ve izale edilme yöntemi de budur. Yani ya yıkayarak veya da ney veyahut da işte çitileyerekten. Normalde meni iki şekilde ne yapılabilir? İzale edilebilir. Yani ya bütün E, izalelerde yapıldığı gibi su ile yapılabilir. Veyahut da Ayşe annemizin yaptığı gibi eğer kuruysa elbiseyi çitleyerekten ne yapılabilir? Elbiseyi çitleyerekten bu çıkarılabilir. Şimdi meni necis midir? Yoksa değil midir? Bu konuda alimler arasında ihtilaf var. İhtilafın sebebi de iki grubun dayandığı hadis de bu hadis. Öyle mi? Meni temizdir diyenler yani mesela İmam Şafii, İmam Ahmet gibi meni temizdir E, diyenler delil olaraktan bu şeyi almışlar. Bu hadisi almışlar. Demişler ki meninin temiz olduğunun delili bu hadistir. E nasıl bu hadistir? Yani bu hadiste Hz. Ayşe şey yapıyor annemiz e, meniyi izale ediyor. E, demişler ki eğer Meni necis olmuş olsaydı temizleyicilerdeki asıllarına dönmüşler. Temizleyicilerde suyun olması şarttır. Hatırlıyorsanız biz necasetlerin izalesi bölümünde demiştik ki Alimler necasetin ne ile temizleneceği konusunda ihtilaf etmişler. Bazı alimler demişler ki necasetin izalesinde ne şarttır? Su şarttır. Şimdi su şarttır diyenler burada suyun dışındaki başka bir yol ile meni temizlendiğinden dolayı ha demek ki o zaman bu necis değildir çünkü su kullanılmamıştır. Yani bazen de şey ederekten çitile, çitileyerekten de bu şey yapılabil yapılabiliyormuş demek ki temizlenebiliyormuş demişler. Bir grup alim de demiş ki, hayır su necasetin temizlenmesinde şart değildir. Evet su necaseti temizleyen maddelerdendir ama bu başkasının da necasetleri temizlediğine mani değildir demişler. Neyi örnek vermişler mesela? Ayakkabıların pislik bulaştığı zaman toprağa sürülmesini veya elbisenin necis olan kısmının tekrar toprağa sürülerek temizlenmesini Veyahut da Ayşe annemizin icmayla ile necis olan hayız kanını tırnağı ve tükrüğü ne yapmasını? Temizlemesini, suyun dışındaki maddelerin de temizleyici olabileceğine ne yapmışlar? Temizleyici olabileceğine delil olarak getirmişler. Doğal olarak da bu grup demiş ki, hayır bu hadisler meninin şey olduğuna delil olmaz. Meni'yi her halükarda izale ettiğine göre demek ki meni necistir. Çünkü çitilemek de nedir? Çitilemek de necasetin izalesinde kullanılan bir yöntemdir e, demişler. Onun için bu hadis ne olmaz? Bu hadis meni temizdir diyenlere delil teşkil etmez. Öyle mi? Meni temizdir diyenlere delil teşkil etmez. Peki meni ne midir yoksa temiz midir? Yani madem o alınan bu delil e, olmuyorsa temizdir diyenlere diyoruz ki normalde asıl olan nedir? Asıl olan meninin temiz olmasıdır. Öyle mi? Ta ki bir delil gelinceye kadar asıl olan meninin temiz olmasıdır. Özellikle insanlar bunun ile çokça bunları, bunun kendilerine isabet etmelerine ve günlük hayatta karşılaştıkları bir durum olmasına rağmen Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunun necis olduğuna dair açık bir hükümde ne yapmamıştır? Açık bir hükümde bulunmamıştır. Bununla beraber sahabeden İbni Abbas gibi Sa'd İbn Ebû Vakkas gibi sahabeler bunun Elbiseye isabet eden tükürük, sümkürük, balgam vesaire mesabesinde olduğunu söylemişlerdir. Yani mesela balgam da insanın elbisesine değdiğinde veyahut da insanın işte burnundan gelen sıvı da insanın elbisesine değdiğinde bunu da temizliyoruz. Öyle değil mi? Ya yıkıyoruz veyahut da işte ne yapıyoruz, ee, kuruduğunda mesela çitliyoruz. Ama bu onun necis olduğu manasına ne yapmaz? Gelmez yani temizlikten, nezahetten, nezafetten Dolayı insan bunu ne yapabilir? İnsan bunu temizleyebilir. Yani her temizlenen şey necistir anlamına gelmez. Öyle mi? Her temizlenen şey necistir anlamına gelmez. Ondan dolayı konu hakkında bir nas olmaması, ekstra sahabeden de bunun necisi olmadığını ifade eden delillerin bulunması, yani fetvaların bulunması, racih olan meninin olmamasıdır? Meninin necis olmamasıdır. Lakin elbiseye isabet ettiğinde eğer ıslaksa yıkanması, kurumuşsa da bunun çitilenmesi nedir? Çitilenerekten izale edilmesi yöntemini Hazreti Ayşe ne yapmıştır? Hazreti Ayşe uygulamıştır. Yine burada karşımıza çıkan bir mesele var, bu meseleyle beraber. iki çıkış yerinden çıkan şeyler necistir, kaidesi. Yani ön ve arkadan çıkan her şey necistir. Şimdi fukaha genelde bu kaideyi çokça kullandığından dolayı Artık bu insanların yanında böyle yerleşmiş yani önden ve arkadan çıkan şeyler necistir. Bu kaide Vesselam'ın sözü değil. Bu kaide işte e, nedir ismi? E, sahabenin vermiş olduğu bir fetva değil. Yani önden ve arkadan çıkan her şey necistir. Yani masum olan bir şey değil. E, masum olan bir kaide konumunda değil. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı yani bu kaideye dayanarak her önden ve arkadan çıkan şeyin necis olduğunu söylemek de çok ne değil? Çok e, racih değil e, diyelim. Önden ve arkadan çıkan şeylerin necis olduğuna dair hususi bir delilin ne yapması lazım? Hususi bir delilin bulunması gerekir. Tamam İnşallah. Devam edelim. ki Kâle Nebi'yi <gülüyor> Normalde biz ne demiştik? Normalde demiştik ki Sidik, necistir Ve bunun bütün necasetler gibi de ne yapılması lazım? Izale edilmesi lazım E bu Siddiq de elbiseye işlediğinden dolayı yani değdiği yere işlediğinden dolayı toprakla çitilemeyle çıkacak bir şey değil. Bunda mutlaka neyin kullanılması lazım? Suyun kullanılması lazım. Demiştik lakin bunda bir istisna var. O da nedir? Henüz yemek yememiş süt emen çocuğun durumudur. Yani süt emen çocuk daha yemek yemediği müddetçe eğer işerse bu ne yapılmaz? Bu yıkanmasına gerek yoktur. Üzerine su çırpılsa yeter. Bunun başka bir delili neydi? Bir delili bu. Bu delil sadece çocuğun yani mutlak olarak erkek çocuğunu söylüyor. Bu mutlak olmadığı. Yani süt emen bir çocuk olduğu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kucağına oturtulup işte Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kucağına işleyen çocuğun e, sidiğin üzerine peygamberimizin e, eliyle ne yapması? Su serpmesi ve o çocuğun da daha henüz sütten kesilmemiş bir çocuk olması. Yine bu hadisin bazı rivayetlerinde غلامı radi kayıtlamıştır. kayıtlanmıştır. Yani o yıkanmayıp üzerine su serpilen çocuk nedir? Daha henüz sütten kesilmemiş, yemek yememiş olan çocuktur. Evet. sallallahu peygamber dedi ki haydi, hayız elbiseye isabet eden, o sabbe, değil mi? Elise isävätten häissä kannakissa, että hän kertoi, että hän oli kovin kovin kovin kovin kovin kovin bu e, Hafız İbni Hacer'in hükmü yani senedi zayıftır. Ba başka alimler bu hadisi sahih kabul etmişler. Allah'ın doğrusunu bilir. Şimdi bu birincisi yani muttefakun aleyh olan rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselama elbiseye isabet eden hayız kanından soruluyor. O da onun çitlemesini, sonra su ile ovalamasını, sonra da üzerine su serpmesini emrediyor. Şimdi normalde hayız kanı ittifakla nedir? Hayız kanı ittifak ile necistir ve kadın elbisesine isabet ettiği zaman bunu bir şekilde ne yapması gerekir? Bunu bir şekilde izale etmesi gerekir ki o elbiseyle namaz kılabilsin Veyahut da temizlik şart olan konularda o elbiseyle o işleri ne yapabilsin yapabilsin. Lakin burada ee, problem bu değil yani bu konuda ittifak var burada problem normal kanın necis olup olmadı yani hayız kanı değil de normal kan, hani insan vücudundan akan kanın necis olup olmadığı yönünde. Şimdi bu konuda yine fukaha arasında yani genel görüş, hani dört mezhebin de bu konudaki görüşü, kanın necis olduğu yönünde. Yani hayız kanının dışında insan kanının da ne olduğu? Necis olduğu yönünde. Buna iki tane delil zikredilmiş. Bunlardan bir tanesi yani genel olarak hani böyle esas delillerden iki tane var. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi işte اِنَّمَ meysir yok Estağfurullah. O işk için söylenendi. İnne ma harrama Allah meyte ve'dama. Allahu ancak size işte e, ölü ve kanı haram kıldı ayet-i Ni delli getirmişler. Şimdi burada tabi burada söylenecek olan şey ne? Burada söylenecek olan şey şu. Her haram ne değildir? Her haram necis değildir. Yani bir şeyin necis olması onun haram olmasını gerektirse de bir şeyin haram olması onun necis olmasını gerektirmez. Mesela erkek ipek elbiseyi giyemez. Erkeğe ipek elbise giymek haramdır. Lakin bu onu necis kılmaz. Öyle değil mi? İpek necistir diyen var mı? Kadınlar da ipek kullanamaz. Çünkü ipek nedir? Necistir. İpekle mesela namaz olmaz. Niye ipek necistir? Böyle bir şey yok. Mesela altın. Erkek için haramdır. Lakin altın ne değildir? Lakin altın necis değildir. Ondan dolayı ne diyoruz? Her necis olan haram olabilir ama her haram olan şey ne değildir? Her haram olan şey necis değildir. Ne şeriatta böyle bir şey var ne de kullanımda böyle bir durum söz konusu değildir. İkinci mesele normal kanı hayız kanına kıyas etmişler. Normal kanı hayız kanına ne yapmışlar? Kıyas etmişler. Nasıl ki hayız kanı e, necisse normal kan da necistir e, demişler. Şimdi bu kıyas olmaz. Neden dolayı bu kıyas olmaz? Çünkü hayız kanı ile ee, normal kanı toplayacak ortak bir illet söz konusu değildir. Yani normalde kıyas neydi? Kıyasın tanımı nedir? İki şeyin aralarındaki benzerlikten dolayı birbirine kıyas bir şey. Hakkında hüküm olmayan bir meselenin hakkında şer'i bir hüküm olan bir meseleye aradaki ortak illetten dolayı bina edilmesidir. Öyle değil mi yani? O'nun hükmü, hakkında nasıl olanın hükmü olmayana verilmesi. O haramsa buna da haram, o mübahsa buna da mübah, o vacipse buna da vacip ile ahinihî denmesidir. Lakin arada ne şartıyla? Ortak bir illet olması lazım. Bir, hayız kanının çıkış itibariyle, tabiattaki yeriyle normal kanın e, çıkışı ve tabiatı birbirinden farklıdır. Aralarında bir ortaklık ne değildir? Söz konusu değildir. Hayız, Celle'nin Peygamberin de buyurduğu gibi Adem'in kızlarına yazmış olduğu ayın belli vakitlerinde kokulu, kalın ee, bir şekilde kadının rahmin atmış olduğu nedir? Kadının rahminin atmış olduğu kandır. Normal kanda bu özelliklerden hiçbir tanesi mevcut mu? Bu saydığımız özelliklerden hiçbir tanesi kanın tabiatı, kokusu, rengi, şekli, çıkış yeri, çıkış zamanı olaraktan hiçbir tanesi ortak mı? Hiçbir ortak yönleri yok. İki, Üzerine terettüp eden hüküm açısından ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Ondan dolayı birbirine kıyas edilemez. Normal adamın vücudundan kan namaz terk ediyor mu mesela? Etmiyor. E, orucu terk ediyor mu mesela? Etmiyor. Ama normal hayız kanı geldiği zaman namaz kılınmıyor. Oruç ne yapılmıyor? Oruç tutulmuyor. Ha demek ki hem tabiatı ve çıkış yeri olaraktan hem de üzerine terettüp eden ahkam yönünden hayız kanıyla normal kan birbirinden nedir? Tamamen farklıdır aralarını toplayan ortak bir illet söz konusu olmadığından dolayı da bunları birbirine kıyas edip e, bu kana necisse demek, normal bu insan vücudundan çıkan kana necisse demek ne değildir? Doğru değildir. Bilakis kanın necis olmadığına dair e, bizim elimize sünnetten sahabeden ve tabiinden neler vardır? elimize deliller vardır. Öyle mi? Mesela kim söyleyecek kanın necisi olmadığına dair? Hıh. Heh, namaza devam ediyor. Bir ok daha geliyor, tekrardan namaza ne yapıyor? Devam ediyor, arkadaşını uyandırmıyor. Ta ki artık ayakta duramayacağını anladığı zaman artık namazı bırakıp arkadaşını ne yapıyor? Arkadaşını şey ediyor, arkadaşını uyarıyor. E şimdi bu da bize gösterdi ki eğer kan necis olmuş olsaydı 1- Bu sahabe hadi bu hükmü bilmiyor diyelim, yanında uyuyan sahabe de bu hükmümü bilmiyor. 2- e, Hadi onlar bilmiyorlar, dönem vahiy dönemi. Zaten insanlar yanlış yaptıkça, Vahiy gelip ne yapıyor? Vahiy gelip insanları düzeltiyor. Öyle mi? Böyle bir şeyde söz konusu olmadığına göre demek ki bu kanın necisi olmadığını gösterir. Ha mesela Hz. Ömer'in şahadetiyle ilgili rivayete baktığımız zaman sahabe ne diyor? Yara aldıktan sonra namaz kılıyordu ve yarası kan fışkırtır vaziyetteydi. Yani yarasından kan çıktığı halde sahabe, Hz. Ömer namaza devam ediyor. E şimdi orada o kadar sahabe var. Hadi Hz. Ömer bilmiyordu diyelim. O kadar sahabe niye? buna müdahale etmedi ya sen ne yapıyorsun bak sen hani üzerinde necaset varken namaz kılıyorsun demedi mesela herkese hatırlıyorsanız demişti ki saat e, ibni muaz e, şey olduğu zaman e, estağfurullah muaz ibni cebel e, yaralandığı zaman mesela peygamber aleyhisselatü vesselam ona mescitte bir ne yapıyordu bir çadır kuruyordu ve muaz bu çadırın içerisinde yaşıyordu e şimdi Muaz'ın şehit olduğunu nereden anlıyorlar Mescidin içinde yatarken yarası patlıyor ve kan ne oluyor kan onun çadırından çıkıp dışarı çıkınca insanlar kanı görünce Muaz'a bir şey olduğunu anlıyorlar. İçeri giriyorlar ki Muaz olmuş? Muaz şehit olmuş radıyallahu anh. Şayet bu necis olmuş olsaydı hani mescitte böyle bir kanın akabinde aynı sidikte olduğu gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bunun yıkanmasını ne yapması gerekirdi? Emretmesi gerekirdi. Hakkese hatırlıyorsanız demişti ki Hasan-ı Basri'nin bir sözü vardı. Diyordu ki Müslümanlar sahabeden bu yana yaraları içerisinde namaz kılmaya devam ediyorlar. Öyle değil mi? Yaraları içerisinde namaz kılmaya devam ediyorlar. Bu ve benzeri deliller bize gösteriyor ki herkes işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başından aşağıya bırakılan hayvan pisliği, ya kanıdır, iç organlardır vesaire ve Peygamberimizin namaza devam etmesi gibi. Bu ve benzeri deliller gösteriyor ki kan ne değildir? Kan necis değildir. Yani insandan akan kanın necis olmadığını bize gösterir. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Bu konuda icma olduğunu nakledenler var. Yani mesela İbn-i gibi, ondan sonra İbn-i Abdülber gibi, İmam Nebevi gibi ve başkaları. Yani bazı alimler ee, bu konuda icma olduğunu, yani kanın necis olduğuna dair icma olduğunu e, nakletmişlerdir. Ama dediğimiz gibi naslar önümüzde görüldüğü gibi, açık olduğu gibi naslar açık bir şekilde Bu konuda kanın neti olmadığını ne yapıyor? Kanın neti olmadığını ifade ediyor. Allah en doğrusunu bilir. Burayla ilgili soru var mı? Yok mu? Yok. Tamam inşallah. Can bu işi da ehliyiz diyor evcil yabani olan Yenir. Yenir. Zaten normalde mesela diyelim, hakkında nasıl olmayan e, bütün şeyler, hayvanlar, nedirler? Etleri yenir. Lakin ne şartıyla? Tıbben, zararlı olmamak kaydıyla ve o Kur'an'ın indiği o Arap lügatı döneminde habis olmamak e, kaydıyla ne yapılabilir? Yenebilir. Tamam? Eşekine necis mı? Yok, eşek, eşek necis değil. Niye eşek necisi değil? Bazıları eşeğin necisi olduğunu söylemiş olsa da alimler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde eşeğe binildiği, eşekle yük taşındığı, eşeğin kullanıldığını ve bu sebepten dolayı da eğer necisi olmuş olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu mutlaka beyan edeceğini söylemişler. Racih olan da eşeğin necisi olmadıdır. Etinin sadece haram olup yenmeyeceğidir yani, tamam Başka? kitabın kaplarında e, domuz eti veya içki bulunduğunda yıkayın diyor Peygamber Efendi. Tamam. Vesselam. Burada da e, çelişmiyor mu? Yani burada necis değildir dedik. Yok her yıkanan şeyin necis olması gerekmez. Şimdi mesela dedik ya örnek veriyorum e, bir kap olduğunu düşün mesela içerisinde haram olan bir şey var. Yani ama necis değil. Sen onu mesela yıkamadan kullanır mısın? Ya sen olsan hani hakkında hiçbir nas olmasa, örnek veriyorum. diyelim ki hiç bu nasların hiçbiri olmadı, sen içkinin haram olduğunu biliyorsun mesela. Bir kabın içinde içki saklamış, sen o içkiyi döktükten sonra o kabı yıkamadan mesela onda yemek yapar mısın? Örnek, yapmazsın. Yani her yıkanacak, yıkanan şey tükürük mesela, sümkürük, balgam. Sen bunu hayattan insan elbisesinde tutmaz ama hiç kimse bunlara mesela şey demiyor, e, necis demiyor yani bir şeyin yıkanıyor olması veyahut da emredilmiş olması, Onun illaki necis olduğunu göstermez. Nezahaten, temizlik olarak da yani taharet babından da şey olmuş olabilir. yıkamış olabilir. Tamam? Vaahiru du'vana elhamdülillahi rabbil alamin.